ğinde katram olur. Ya sen de vardır be şu Arapça şayeklere falan versene. Yayınlıyorum. Malzeme gözüyle bakıyor. Ya benim de öyle battığım mı düşünüyordum. Hayır ben sinak kızla bir zanga bulunmuyor. Ama genel Ama var. şöyle söyleyeyim size. Bir hassasiyetiniz, bir, hissiyatını, bir hissiyatınız var. Fakat bu hissiyatınızın elbisesi genel bir elbise gibi geliyor bana. Zahirden yanılabilirim ben. insan zahire göre hükmeder ve zahir eksiktir. Zahire göre hükmediyorsun. Yani i̇nsan ama Allah, Allah bilir insanların niyetlerini. Ben sadece burada bir ünlem koyma ihtiyacı hissediyorum. Bakın ben yıllardır radyo programı yaparım evet. ve şunu hep duyarım. O yıldır değişmez. 10 yıl önceki kayıtları da açsak. Ya Şeşenistan böyle ne yapacağız bilmiyorum. Çeşenistan şöyle. Hissiyat o. Hissiyat yerinde önemlidir. Yerinde değerlidir. Amenna. Ama bu konuşmalar bize ne kazandırır? Ya, Bilmiyorum yani ne kazandırır. 10 yıldır ne kazandırdı? Düşünün, Türkiye'de bu piyasa ah, şu şarkı. Bu şarkılar sizin evlerin, evlerinizde olabilirdi. Türkiye'de diyelim bu adamın şarkıları kasetler halinde satılabilirdi. Toplulara bir şey yani. Bu bile yok. Yani ilgin bu derecede bile bir ilgi yok. Yani şöyle bir şey değil, klasik Türk müziği dinlemen lazım derim size de ağır gelir ya bunu nasıl dinliyorlar hani dinlememiz lazım da ağır gelir ve bu popüler olanı bu derecede bile yok, niye? çünkü insanların genelleme yaparak konuşuyorum ama gördüğüm sıklıkla hiçbir hassasiyetleri yok gündemleri yok gündemlerin ne konuşulmuş Ondan sonra bakın ne oluyor biliyor musunuz? Geçenlerde haberlerde dikkatimi çektim. EO öğrencisi kızlarla söyleşi yapıyorlar. Sizin farkınız nedir diyor soruyor. Haberi hazırlayan muhabir. Çok acı bir şey ne diyor biliyor musun? Bizim diğer okullardan hiçbir farkımız yok. Bunu var ya söylüyor. Ben, bir de, bu bir kalıptır mesela. Hani bu Çiçenistan Bosna sekmesi kalıbı var ya. Şurada bir kalıp. Ben nazımı da okurum, Necip Fazıl'ı da okurum. Yani mesela şöyle söyleyeyim size, Türkiye'de e, nazım bir vize midir? Yani saygı görmeniz için, adam yerine konulmanız için. Evet. Nazım yüklü romantik bir şair. Evet. Tırnak şimdi, yani az önce işaret ettiğim kavram, bu kavrama. Türk bile değil adam Romantik Romantik bir şair Ya şu an ne var biliyorsunuz ki İnsanların kendilerini kabul ediyor Mesela şunu şunu deseydi ben anlarım Ben mesela Mehmet Akif'i de okurum Farih Rıfkı Atay'ı da okurum Ben Peyami Safa'yı da okurum ee, Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nu da okurum Bakın bu Daha derin bir cümle ben nazımını okurum, Necip nezif fazlını okurum. Ama ne tabii şu da pardon, lafınızı... bu şuda şunu söyleyemiyorlar. Hakikati, biz diğer okullardan farklıyız. Biz diğer okullardan daha çok şey biliyoruz. Normal bu eğitim aldıkları eğitim bu. Anadolu Lisesi, evet bu Anadolu Lisesi okuyan bir öğrenci, normal Anadolu Lisesi'deki öğrenciden daha fazla ders görüyor. Elbette. Ek dersler görüyor. Bu söyleyemiyor. Düşünebiliyor musun? Çünkü farkında değil ki bunun. E bizim dönemde farkımız yok. Biz de onlar gibiyiz. Nasıl yani? E, bu konuda ben imamatifli olarak nasıl bilir miyim? Tabii. Yani e, ben e, 97 Ya yani Bizim dönemde bir problem yoktu. Ama ben üniversitede bu problemi çok acı yaşadım kendi adıma. Çünkü... Çok güzel bir İnsanım birden ele kapandım Hı. ve iki yıl kendimi zor toparladım. Yani bunu, ya yani şimdi anlatırken bile gözlerim bulanık çünkü bunu anlatmam mümkün değil. Siz de anlayamazsınız. Ya yani o çocukluk yok artık. Anlamıyor musun? Yani şunu Bak, psikoloji, ben, psikolojilerin şimdi, bozulduğu noktasında enfekiriz. Ben yani daha çok aşağılandıkları işte, noktasında enfekiriz. Yani, Ama çocukla, buna bu, bu cümlelerle seçekemezsiniz. Şey Muhakkak diyorlar ama artık yani çocuklar ne yapıyorlar? Ben de görüyorum. Ya yani Ben kendi okuluma gittiğim zaman o kadar çok eksikans inanamıyorum. O okuldan mezun olduğuma da inanamıyorum. Çok farklı. diğer çok farklı. Yani aramızda bir sene vardı Çok büyük farklı ama kanıyamıyorsun. Çünkü öyle bir dejenerasyon var ki ama bu çocuklar kendilerini kabul ettirmeye çalışıyorlar. Sanıyorlar ki, Biraz daha böyle konuşurlarsa biraz daha az eziyet görürler. Sanıyorlar ki işte belki bizi daha iyi anlarlar. Yani onlar, <gülüyor> daha, yani daha çocuk onlar. Muyum? Yani yargıladığımız insanlar kıssasında insanlar ki. <gülüyor> Bakın, yargılamak değil. Ya, muhakkak... Şimdi fotoğraf bu. Bu çocuklar böyle büyümeye devam ettiklerinde büyüdüklerinde de bunlar çok önemli noktalara gelecekler, çok önemli noktalara geldiklerinde <gülüyor> bunu söyleyecekler. Bizim derlerinde hiçbir farkımız yok. Mesela Yunanlı aydınlarla, entelektüellerle bir araya gel. Bizim sen bir farkımız yok. Nasıl yani? Farkımız yoksa niye ayrı ülkeyiz? Ya ne deniyor? Farkımız yoksa, var. Farkımız var. Farkımız var. Zaten aynı olan insanlar anlaşamazlar. E, farkımız olduğu için biz dışarıdayız. Hmm. Evlerimize kapandık. Ya. İnsanlar devam ettiler. Tabii ki bir farkımız var ama Gerçekten çok iyi anlıyorum çocukları Yani ben ben de bunları yaşadığımda onları söylemedim Farklıyım, farklı olduğumu biliyorum Ama bu zamanla gelişti Yani şu anda okulu bıraktığım zamanki bozukluk içinde değilim Yani şu an kendi içime döndükten sonra dünyaya dönmeye bakıyorum Yani kendim buradan bunları yaşadım ama insanlar bunları yaşadı diyor Hani işte ben seferden insan falan örnek verirken bu noktadan veriyorum ya ben, e, benim yaşadığım, benim için dünyanın en büyük problemidir. Anlatabiliyor muyum? Siz bunu yaşadığınızda sizin, yaşadığınız, sizin en büyük problem budur. Ama başka insanlara baktığın zaman diyorsun ki değil, insanlar çok kötü durumda ve kendinden, benden daha kötü durumdalar. O zaman belki ben onlar için dua etmeliyim ki Müslümanın Müslüman yaptığı dua kabul Bu noktada düşünmeye başlıyorsunuz. <gülüyor> ve bu sizi daha mutlu kılıyor. Hani ben e, çok Erken fark etmedim bir Bosna'yı, bir Çetenistan'ı, çünkü kendi içime dönüştüm, belki. Ya da işte bir Bosna Savaşı olduğunda zaten onun yüzündeyim, ansabiliyor musun? Yani bu... E, ya yaşamayan insanlara bazı şeyler anlatmak çok zor değil. Değer bir Bosna'nın güzelleri Baten... anlatması bizim anlamamız ne kadar mümkün? Şimdi zaten, biz de ne, ne demeye çalışıyoruz? Yaşadığınız şeyleri anlatın, yaşamadığınız şeyleri anlatmayız. <gülüyor> <gülüyor> Orası öyle de, e, şimdi... Hani benim benim oktisörenci bakışındaki e, duygusallığı belki siz yaşamazsınız. Anladınız mı o şey. noktada? E, Duygusaldık. Bazen kızmak, eleştirmek olarak kendini gösterir. Külfemek, küçümsemek olarak değil. Tabii ki. Yani. Şimdi burada imamat örneği veriyoruz. Ben seni durumu millet çekilini uyarlayayım, şunu uyarlayayım, bunu uyarlayayım. Yani, şey diyor mu? Mesela hasa, diyorum? hassasiyetleri yok diyorum. Hı hı hı. Ben size bir sebep veriyorum örneği. Tanrı diye cümleler kursam, Allah yerine Tanrı desem, çoğunuz rahatsız olursunuz. Evet. Hatta çok yaşamışım bunu. Ya da yaratmak fiilini kullansam, yani çok yaratıcı bir insan oldum ben. Hemen bir hassasiyet kendini Gerçekten mi bu hassasiyet midir? Yoksa bir refleks midir? Refleks. İki konuda hassasiyet taşıdıklarında insanlar kendilerini hassas zannediyorlar. Yani şimdi bütün örnekleri şunun için veriyorum: Siz tohum ektiniz de tohum bitmedi değil. Bunu önce netle. Tohum ekmediniz siz. Ne yaptık peki? Tohum ekmediniz. Durum muhabbetini ettiniz. Yani ne? Nece fazla şeyini söyledim sen tohum saç bitmezse toprak utansın evet. şimdi Türkiye'de e, Kudüs için bir şey yapamadık e, ne yaptınız ki İlanlara e, katıldık yani ben şahsıza söylemiyorum bana, bana savma yapmanızda gerek yok ya ben, ben genel hayır, genel olarak söylüyorum e, bakın. Böyle, e, ne derler Cezalandırılmıyormuş. <gülüyor> bu vesileyle e, söylüyorum sizin hı hı. vesilenizle söylüyorum İnsan yaşıyorsa görevi bitmemiştir. İnsan neyle meşgulse, neyle meşgul kılınıyorsa görevi odur. Orada elinden geleni yapacaktır. Bu çok güzel bir şey. Yani biz mesela şimdi diyelim radyo programcısıyız diye genele mal oluyor. Uh -huh. Şimdi ben radyo programcısı olmasam bu şarkı dinlemeyecek miyim? Dinliyorum zaten. Ya şimdi, yani şarkı dinlemek miydi? Yani bence o, e, Bu da bir şey. Bakın bunları küçümsemeyin. Bunları zaten küçümsediğiniz için büyük şeyleri yapamıyorsunuz. Ya küçümsemek için söylemiyorum. Hı. Mesela şarkı dinlemek. İsterseniz e mesela düşünün bu şarkıları dinleseniz, hı hı. her gün sizin dünyanızda, evinizde olur bunlar. Ne, ne zaman gündeminize geliyor? Haberlerde bir şey gördüğünüz zaman. Anlatabiliyor muyum? Yani şunu demek istedim ben. Hı. Siz böyle bir yol seçerseniz. Ben ne diyorum? İnsanın görevi yaşıyorsa görevi bitmemiştir. Yine meşgul oluyorsa onun sorumluluğudur. O alanda elinden geleni yapmakla mükelleftir. İstersen. Sonuç onu ilgilendirmez. Sonuç hiç ilgilendirmez onu. Yani şu alanda belki mutmayın olmak çok önemli. E, bir düşünün söz zaten hani elinden geleni yapmak çok önemli ama hı. daha önemli elinden ne geldiğini bilmek. Hı hı. Belki o sunuru koyup... Ama elin, elinizden ne geldiğini ne zaman öğrenirsiniz biliyor musunuz? Elinizi kullanmaya başladığınızda öğrenirsiniz. Elinizi kullanmaya başladığınızda elinizin nereye yetip nereye yetmediğini... Ne, yap, ne yapamadığını ancak o zaman öğrenirsiniz. Evet. Yoksa <gülüyor> diğer türlü. Yarın bugün başka bir şehir bombalar. Ondan sonra bakarsanız Şam, Şam'dan bahseden şarkılar ortaya çıkar. Yani e, biz bu, yani bu kahve içteyiz zaten. Anlatabiliyor muyum? Veci, tamam, <gülüyor> böyle... Buradaki kızım sana söylüyorum. Gelinim bütün diğer gelinlere ben <gülüyor> konuşuyorum. <gülüyor> İmam yani de böyle şey gibi oldum hani İmam Hatip mezunu başımda olduğum için hmm. e, Hani biz e, Genel olarak kendi çevremi için de, Hani biz Şam'ın durumunu Biliyorduk yani Kabe'nin durumunu biliyoruz yani o Ya bunları biliyorsunuz Bunları şimdiden düşünüyorsunuz Bombalandıktan sonra değil bunları bombalandıktan sonra söylediğin zaman gündem olur ama Şu anda biz bunların durumunu biliyoruz zaten Şam'da ne o zaman bundan korkuyorsun. Her şey sıradadır ve bugün sıra size gelir. Hı hı. O zaman kontuma yardım etmek zorundasın. Hı hı. Tabu e benim evimde başka bir başka bir şey yanarsa, alarm yakışında oraya katılabilirim. Tamam dua duaydı. Elinizden ne geliyorsun? Ben elinizden ne gelebilirim bilmiyorum ki. Sorulmaz zaten elinizden ne gelir diye. Yani aslında işte Bak, dikkat edin. Bakın mesela bu gece telefon bağlantı hani bakın. Hep vurgu nedir? İşte büyük değişiklikler bekleyen ve bu değişikliklerin olmadığı için de, değişiklikler olmadığı için de karamsarlığa kapılan insanların cümleleridir. yaratır. Görebilir musun? Hı hı. Bu. Ben de diyorum ki dikkat edin, yanlış yere veriyorsunuz. Yanlış yere bakıyorsunuz. Yani ben size bu gece mesela çok popüler işte Büyük Asya'dan bir nemir, yazılan bir örnek verdim. Yani zavallılığı görün dedim ya, bu bir zavallılıktır. Şimdi siz, ya bu hamaset değil, tahkir değil, beni küçümsemek değil. Çamut, niye zavallılık? Şu yüzden zavallılık, bu yüzden zavallılık. Modernleşme, Türkiye'de, işte Müslüman muhafazakar denilen kitlelerin aşağılanmasından başka bir şey değil. Evet. Şimdi sürekli aşağılanan insanlarda böyle marazların psikolojik e, sorunların ortaya çıkması doğaldır. İşte bunu anlayabiliyorum, evet. ama anlayamadım şey nedir? Ya böyle kız dediğim şu şey cümlelerin tedavülde olmasıdır anlayamadım. Ortak gibi kullandığınızda bazıları ortak ifade ediyorsunuz. Evet. O zaman zahirler benzeyebiliyor. Kendi kelimelerinizle ortak hassasettir, sevgileyebiliriz, hmm. kendi tarzımızla. Yani, ben bir şehri düşünmem için, bir şehri sevmem için, tehlike altında olması gerekmiyor. Tabii ki. Yani, çok net konuşalım, Türkiye'de solcusu sağcısı, İslamcısı şusun, hepsi öpüyorsunuz, batıya gitmek için hayal kuruyor. Burada çok ciddi bir problem var. Yani Türkiye, Türkiye için çok ciddi bir problem var. Bakıyorsunuz, Cumhuriyetin 80. yıl töreninde işte Cumhuriyet nedir? Ha, bence Cumhuriyet çok önemli tabii. Yani e, ne, o kadar çok şey var, ki söyleyebileceğim çok önemli diyen insan Green card almak için uğraşıyor. Ya bu kadar önemli güzel bir şeyse niye gidiyorsun? Ha, şunu anlayabilirim, tanımak istiyorum görmek istiyorum. Yeni insanlarla tanışmak istiyorum. Çevremi yenifletmek istiyorum. Bunu anlarım. Doğunduğum şey budur. Yani istemiyorum şey ya. Değil. Ama bizim onlardan bir farkımız yok. Ne bir farkınız yoksa ne diyeyim ben size? Bizim onlardan çok farkımız var. Varsa, ben de bir omatikli olarak 5 yıl önceki bir omatikli olarak ben söyleyebilirim, yumuşakta bir aşağılanma yaşamadım. Ee, Kabuca'ya ben dershaneye giderken tek başına oluyordum hatta bu da beni çok mutlu ediyordu. Hı hı. Yani biz hep işte inanmaya doğruyu yaptığına inandığım ...kimin ne yaptığı çok önemli değildir. E, önemli olan inandığım şeyi yapabilmektir. Ben yani çocukların psikolojisi bozuk, onları ben işte o yüzden değil mi hani daha e, yumuşak fadeler. Gerçekten onları anlıyorum. Yani ben kendi yaşadıklarımdan biliyorum. Sonrasında daha küçük yaşadılar. Ya ben daha büyüktüm. Belki daha rahat Şimdi O yüzden e, anlıyorum işte ama bu konuda daha e, duygusal oluyorum. Şey istemez. Ama farklıyız. Yani kesinlikle herkes bunu bilsin. Bir gerçek bir homotikliği zaten farklıdır. Yalan söylemez, dürüstür, doğrudur. Bir Müslümanın bütün vatıflarını taşımak zorundadır. Böyle yetişmelidir ve örnek olmalıdır. O zaman zaten farklıdır. Ya, ek dertlermiş, şu dertler bile değildir yani. İmimomotifliğin özellikleri aldığı ek de değildir. Yürütülüdür, doğruluğudur. Nefesler olan somut şeylere işaret etmesi yeterlidir yani. Tabii ki yani. İmimomotifli e, hani bir Müslüman gibi elinden ve dilinden emin olunan kimse olduğu zaman farklıdır zaten. Gerçekten yani mühim değildir. Peki artık rahat uyuyabilirsiniz zannediyorum <gülüyor> Uyuyamayabilirim Bilmiyorum Peki Allah e, rahatlık versin diyelim ee, İnşallah cümlemize Peki İyi akşamlar Sağ olun hayırlı geceler dileriz ee, Birine patlayacaktık birine patladık 5 dakika aslında İstanbul'da saat 2.45 Bir telefona daha bakalım Hayırlı geceler Hayırlı geceler İbrahim Saçalı Buyurun kiminle görüşüyoruz Ben küçük köyden Sibel Buyurun Sibel Hanım 19 10 yıllık dinleyicinizin Allah affetsin ne diyelim Yani o 10 yılı başka bir alana verseydiniz Mühendis bile olabilirdiniz. Atom mühendisi bile olabilirdiniz. <gülüyor> Özlüyoruz. E, buradayız. Cuma akşamlarını ikli çekenlerdeniz. Hı -hı. Ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Buyurunuz dinliyoruz. Hı -hı. Ee, ben iki öp akşam önce bir bir hanım e, 40 yaşında Müslüman olmuş hı hı. o hanım anlatıyor şu, an, şu anda diyor 75 yaşındayım maşallah ee, İslam'dan önceki hayatının ne kadar boş ve anlamsız olduğunu hayatının İslam'la değer kazandığını sabahtan e, akşama kadar Allah'ın işlerini Allah'ın rızasına uygun olarak yapıp e, her anını ibadete dönüştürdüğünü hayatının e, böylece anlam kazandığını söylüyor ben de ağlamaya başladım biz İslam'ın içine doğduk Müslüman ülkesinde yaşıyoruz acaba kaçımız ihlası yakaladık da işte böyle sabahtan akşama kadar Allah'ın rızasına uygun işler yapıyoruz ee, her anımızı ibadete dönüştürüyoruz diye ee, bir de İslam'dan önceki hayatımın çok boş ve çok anlamsız ee, değil mi hanım biz de onların o boş ve anlamsız hayatına e, gençlerimizin ne kadar özendiğini, e, onların işte kıyafetlerini, onların müziklerini, onların... heyecanlarını, biraz. onların Onların yılbaşlarını, öflerini, adetlerini, hı hı. işte hanımların hı hı. sokaklara dökülmelerini, çalışmalarını. Dinleyince çok üzüldüm. Yani bilmiyorum bu akşam bu kadar öyle pek. Ezi Allah rahatlık versin diyoruz öyleyse. Söylediniz artık rahat tutuyu lazım. Yok dinlemeye devam edeceğiz. Peki, tamam. teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ olun. Hayırlı geceler hayırlı dileriz. Öteki telefonda bakalım bari. Hayırlı geceler. Bir vardı burada ama. Şarkı dinleyelim, ondan sonra devam edelim. <Gülüyor> Son sekiz dakikaya girmiş bulunuyoruz çünkü saat üçte. Favur özel programı başlayacak. Güzü dağınık bir gece yürüyüşü oldu. Bilmiyorum dinlerken keyif aldınız bunu Dinlediğinizde değdi mi? Verimli, bereketli oldu mu? Bilmiyorum inşallah öyle olmuştur ama bana biraz hatta fazla dağınık geldi. İbrahim ve bir e Son defa alıp veda edelim değil mi? Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Ben tekrar girme ihtiyacı duydum da bir şey söyleyeceğim. Tekrar. Şimdi bir sürü şeyler Anladım. söylenir ama şunu da göz ardı etmemenizi rica edeceğim. İnsanların ee, sizin yaptıklarınıza bine bir Bir şeyleri yapmaması bilinçli bir tercihtir belki de. Yani siz şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz sizin öncülünüz şuymuş, buymuş. Hı hı. Ama belki bazı insanlar kasten ve bilerek ve bilinçli bir tercihle bunu yapmıyorlardır. Bunu da ben gözardı etmenizi etmemizi istiyorum. Ayrıca bir de şu dinleyicinizin en son dinleyicinizin İmam Hatipliler ile ilgili yani Müslümanlık İmam hatiplere veya da birilerine mahsus bir şey değil ki insan olan herkes dürüst olmak zorunda İnsan olan herkes iyi elinden gelen iyi olmak zorunda falan yani dinleyicinizin konuşmaları beni çok rahatsız etti şimdi orada şöyle bir e, yani biraz yüksek sesle Oradaki yanlış şöyle düzeltelim dini ağırlıklı eğitim alıyorlar ve aldıkları eğitimin hakkını vermek zorundalar. Aa, o ayrı bir şey. O vurgulardan kaynaklanıyor. Ee, yani, Aa, hayır. Düzlüs'ün vurgusu olmuştu. Düzlüs'ü öğrencisi bir imam öğrencisi kadar dürüst olmak gerekir cümlesini duymuyor. Anlatabiliyor muyum? Fark budur. Ayrımcılık değildir o ben ayrımcılıktan bahsetmedim yani. düşüncülü eksikliği gibi geldi bana. ayrımcılık yani Neymiştim? zaten problem burada ee, mesela şu eğitimi aldınız böyle olmalı hayır eğitimi almayan insan e, bunu e bilip de e, e, iyi eğitim oluyordur eğitimde olabilir yani, yani ayrıca şunu da ben sizinle ilgili e, şey ne e, hmm. ım, bir şey söylediniz de, şu anda belki sinirden diyorum. İşte sinirden, sinirden direkt evet. konuştum.